Gönül Sadası'ndan... ...hepinize hayırlı akşamlar... ...değerli dinleyenler... Ee, ...bir kez daha... ...programımızda kıymetli hocam... Saadet'in Ökten ve bendeniz Kemal Seyer... ...birlikteyiz... ...hocam bu hafta... ...ufuk insanları konuşalım istiyorum... ...hayhay hay, inşallah efendim... Ee, ...semamızda... ...böyle... kuvvetli gümrah yıldızlar olarak... ...belirmiş... ...hala da... Ee, Toplumsal hayatımıza ışıklarını düşüren, yazdıklarını, yaşayışlarını, hayatlarını hala düşündüğümüz, konuştuğumuz, tartıştığımız, hala kendimize bir numune imtisal olarak gördüğümüz kıymetli insanlar var. Siz bunların bir kısmına e, tanık oldunuz, yetiştiniz. Evet, e, evet. Nurettin Topçu gibi, Fethi evet. Gemuhluoğlu gibi evet. e, değerler var, kıymetler var. Evet. ...şimdi bu insanları farklı kılan şey neydi? O zamanı farklı kılan şey neydi? Ee, yoklukta daha mı onlar belirgin e, şahsiyetler haline geliyorlardı? Ee, yoksa bir hasbilik, bir e, ne bileyim bir menfaat gözetmezlik e, mi bu insanları çok daha ön plana çıkarıyordu? Biraz e, yani... ...çok uzak geçmişe gitmedik... ...daha yakın geçmişe... ...pek çok insanın hatırlayabildiği bir geçmişe... ...gitmiş oluyoruz... ...o dönemin hususiyetlerini biraz... ...konuşabilir miyiz acaba? Tabii hayır. hayır... ...hatırlayabildiğim kadarıyla... ...tabii ki yani biliyorsunuz... ...hafızanın da bir kapasitesi var... ...ve... ...hafızadaki bilgiler, hatıralar... ...zaman içerisinde... ...yaşanan, yaşadıklarınızla birlikte... ...onlar da evriliyor... ...sabit kalmıyor... ...nasıl bir manzaraya... ...hareketli bir nesneden bir manzaraya bakarken... ...o manzara... ...siz hareketinize bağlı olarak... E, ...fiziksel manada... değişiklik gösterirse... ...yani bir... E, ...abideye... ...yürüyerek bakın... ...siz yürürken o abidenin... ...farklı veçelerini görürsünüz... ...tamamen optik bir hadise... ...farklı cephelerini görürsünüz... Hı -hı. Hatıralar da böyledir, zihindeki ve duygu dünyasındaki hatıralar. Buradaki yürüme yaşadığınız zamandır, sizin tecrübelerinizdir. Ama o tecrübelerle birlikte eski zamana damga vurmuş hatıralar da ve şey değiştirir, renk değiştirir, derinleşir, genişler, yeni yorumlara kavuşur. Ve mesela aynı soruyu belki bana 2-3 sene evvel sorsaydınız farklı şeyler söyleyebilirdim. Şimdi de farklı şeyler söyleyebilirim. Ee, yani başlangıçta bu öznelliği Tabii. belirtelim. Yani e, aslında geçmişi bugünden kurmuş oluyoruz. Aynen öyle. Bugünün e, Bugünkü benliğimizle 10 sene önceki, 20 sene önceki benliğimiz de aynı değil. Tabii. E, belki temel istikametlerimiz aynı olabilir ama aynı kişi değiliz. Aynen öyle. E, fiziksel... E, olarak da aynı değiliz. Tabii o, o, ruhsal... o aşık o fiziksel çok aşık. <gülüyor> Eyvallah efendim. Evet. Ruhsal e, olarak da aynı değiliz. E, hatta ve hatta hocam çok enteresan hatırlamayla ilgili deneyler bize şunu gösteriyor. Neşeliyken hatırladığımla kederliyken hatırladığım da aynı şey değil. Buyurun. Ya. Evet. Neşeliyken hayatın daha güzel, cıvıltılı taraflarını aklımda tutuyorum. E, kederliyken ee, geçmişte ne kadar olumsuz hadise olmuşsa onları aklıma çağırıyorum ya. Evet, böyle bir hafıza üzerine bir söylevden sonra evet, başlayabiliriz. Evet, böyle bir söylemden sonra başlayabiliriz efendim. Evet. Buyurun hocam. Sordunuz ki onları farklı kılan neydi dediniz? Ee, şöyle tabii siz betki yazılarıyla, belki sohbetleriyle, yani genel konferanslarıyla kamuya açık yahut kendi hususi meclisine girmeye gelme fırsatı bulmuşsanız o şekilde tanıyorsunuz. Şunu görüyorsunuz. Şimdi bir ana akım var. Mainstream diyorlar buna Frankler. Her dönemin bir ana akımı var. Modası var diyelim isterseniz. Bir yak genel yaklaşımı var. Ee, gerek tarihi, tarihi de gerek e, aktüel güncel hadiseleri bu ana akım bir şekilde değerlendiriyor ve yorumluyor. Bu insanlar da ...farklı bir değerlendirme ve yorum görüyorsunuz. Bunu hissediyorsunuz. Bunun ne olduğunu bilmeseniz bile... ...yani burada bir bireysellik seziyorsunuz... ...burada bir özgünlük seziyorsunuz... ...burada belki çok ilginç ipuçları seziyorsunuz... ...ve diyorsunuz ki bu adam farklı. E, farklı farklılık bir cazibe vesilesi olur. Ve buradan hayata başlayabiliyorsunuz tekrar... ...onunla olan ilişkinizi... ...bu farklılık üzerine kurguluyorsunuz. Dolayısıyla... ...yazdıklarıyla... ...bazen bir kelime... ...bazen bir jest... ...bazen bir sükut dahi... ...bu farklılığı çok kalın çizgilerle... ...betimleyebiliyor. Dolayısıyla diyorsunuz ki... ...bu zat farklı bir zat... ...biz bu zata... ...biraz yaklaşalım... ...dediklerini daha derinden dinlemeye çalışalım... Ee, anlamaya çalışalım çünkü her farklılık veya her bireysellik e, yeni bir espri getiriyor hayatınıza genel akımdan farklı farklı oluş aynı zamanda ciddi bir e, mesuliyeti de mündemiştir kendi içerisinde yani adam demek ki bir şey söylüyor ve arkasında duruyorsa onun ciddi bir sorumluluğu ve bir yükü var o da size bir e, hürmet telkin ediyor o zat hakkında Ana akıma uymuyor farklı bir şey söylüyor. Acaba farklı olsun diye mi söylüyor yoksa gerçek bir fark var da onu mu söylüyor? Dikkat etmeye başlıyorsunuz. Tabii ki e, bu dikkatiniz sadece onu dinlemekle kalmıyor. Ana akımın dayandığı argümanları tekrar okumaya başlıyorsunuz. Bir süreç başlıyor karşınızda. Ve birçok atladığınız noktayı tekrar yakalıyorsunuz. O zatın sözleriyle. Mesela burada şu anda aklıma geldi hiç e, ismi toplumda duyulmayan, belki bir süre sonra duyulacak olan bir Ziya Bey'imiz vardı, bizim Ziya Nur Aksun. Bu da mühim bir şahsiyetti. Tarihe bir başka açıdan bakıyordu bu hazret ve bir başka yorum getiriyordu. E, tarih bilimiyle uğraşanlar, ki yerden göğü haklılar, Ziya Bey'i e, tarih biliminin e, çerçevesi içinde mütalaa etmiyorlar, doğrudur. Ama ziyabe Hamasi tarihte yapmıyordu. Yaptığı şey... ...aidiyeti olan bir tarihti. Ee, Merhum Topçu da öyle... ...Merhum Gemuhloğlu da öyle... ...farklı açılardan bakıyorlar... ...ve farklı şeyler söylüyorlar. Biraz yakınına gittiğiniz zaman... bir yani... ...birkaç sohbet dinlediğiniz zaman... E ...bu tabi bu sohbet dinlemeler de... ...farklı zaman aralıklarıyla oluyor. Mesela benim için bu hadise... 25-30-35 yaş arasında gerçekleşti yani artık çocukluk devresi bitmiş gençlikte de bitmiş orta yaşa adam atmışsınız şahsiyetinizin ciddi manada sorguluyorsunuz hı hı. bu dönemde e, farklı kompozisyonlarda e, sohbet dinlediğiniz zaman veya yazı okuduğunuz zaman yavaş yavaş sizde başka pencereler açılıyor ve ana akımın ee, argümanlarını bir başka gözle tekrar kaynaklara inerek inebildiğimiz kadar gelir tabi ee, bu da önemli bir şey okuyorsunuz ve başka resimler görüyorsunuz boşlukları görüyorsunuz oralardan acaba onları doldurabilir miyim diye bu bir tetebu merakı girince o şahsiyet daha net ortaya çıkıyor çünkü o da o yollardan geçmiş ve kendinize göre adeta yani etrafında bir tavaf edip bütün cephede görmeye başlıyorsunuz. Ve o size bir şey söylüyor. Bir anda abideleşiyor yahut buharlaşıyor. Mesela buharlaşanlardan bir tane söyleyeyim. Yani şöyle bir zamanında orta mektepte okuduğum romanlar vardır. İsim vermeyeceğim. Türk, eski Türk tarihi üzerine yazılmış romanlar vardır Atsız Bey değil ona hemen söyleyeyim başka hmm. romanlar vardır o yaşlarda çok etkiliyor sizi ama sonra genel Türk tarihine baktığınız zaman o zevatın hamasi bir şeyler yaptığını orta miktap çocukları için çok esprili güzel olduğunu ama birkaç sene geçince artık onların fazla bir şey ifade etmediğini görüyoruz ama bu zevat böyle değil Bunların ciddi bir e, fikri birikimi var ve zamana karşı ciddi şeyler söylüyorlar. Bu genel bir çerçeve oldu diye düşünüyorum. Evet. İsterseniz bir daha özele, tabii, özele tabii biraz daha özel özel girelim. Biraz daha özele girelim hocam. Bu genel e, bir çerçeve. E, bir yokluk döneminden, bir kimliği inkar e, uzun e, yıllar kimliği inkar döneminden sonra. E, bir takım böyle işte yıldız gibi çıkan isimler var. Ee, onlar bir varlık savunusu yapıyorlar adeta. Yani biz kendimiz olmaktan dolayı utanmak mecburiyetinde değiliz. Evet. Kendimiz olmaktan dolayı ümitsizliğe düşmek zorunda değiliz. Ee, bu toprakların kültürü, e, bu toprakların içinde e, yeşermiş olan tarih, medeniyet... ...bütün bunlar... ...bizim gizlenmemiz, saklanmamız gereken yerler değil... ...tam aksine iltica etmemiz, kendi kimliğimizi devşirebileceğimiz yerlerdir... ...iltica etmemiz gereken yerlerdir diyorlar. Ve mesela Topçu'ya baktığınız zaman... ...hem Batı dünyasına fevkalade vakıf, felsefi ilimlere vakıf... Hem de e, bu tarafta e, Mevlana'da e, Behre'si olan işte tasavvufi konularda ilgisi alakası olan iki dünyayı e, merceden bir kimlik görüyorsunuz. Öbür evet. tarafa karşı şey değil. E, Mağlup değil. Evet. Öbür tarafın da hikmetli tarafını almaya tabii, talip. Tabii. Yani o reaksiyoner değil. Evet. Mesela baktığınız zaman daha Arap dünyasına gelişen fikri cereyanlara reaksiyonerlik görüyorsunuz. Evet. Batı dünyasına toptan zemmetmeye dayalı bir şey var. Bunlar sapıktır, cahildir, işte şöyledir, böyledir filan gibi daha genellemeci ifadeler var. Hı hı. Ee, yani aynı dönemdaş fikir hareketlerinden bahsediyorum. Evet. ...fakat burada... Yani ...o da... E, ...onun da hakikati söylemiş olan insanların sözünü alırım... ...tabii... tabii. E, ...ondan da bir şey öğrenirim... Tabii. ...ona da bir şey söylerim tarzında... ...daha özgüvenli tabii. bir duruş var sanki... ...tabii aynen öyle... ...şimdi... E, ...bu çok önemli bir şey... E, ...çok yakınım olan bir insan... E, ...geçen haftalarda Almanya'ya gitti... Orada bu akademisyen, bu kişi orada bir üniversitede e, davetli hoca olarak dersler yaptı. Oradaki e, Türklerle temas etti. Şöyle bir düşünceyle döndü. E, diyor ki, Almanya'da yaşayan Müslüman Türkler var. Bunlar Alman vatandaşı. Bunlar Alman toplumunun ciddi bir rüknü. Alman toplumu bunu görüyor. Ve bu insanlar artık oradalar. Ama bu insanlar kendi kimliklerini muhafaza ediyorlar. Etmek zorunda edecekler. Almanlar bunlara hayır demiyor. Ama şu var orada yaşayan bir Türk toplumunun yapması gereken, davranması gereken, biraz evvel sözünü ettiğiniz yani re, reaksiyoner olmayan agresif olmayan bir tutum içine girmeleri lazım. Girecekler fakat giremiyorlar. Bu şöyle bir hadise şimdi e, Osmanlı'da ...şimdi biz azınlık diyoruz... ...onların esas adı... ...tebay Osmani... ...yani Müslüman olmayan... ...Osmanlı tebası var... ...onların bir takım hakları var... Hı hı. ...medeniyet böyle bir şey... ...medeniyet tek bir etnisiteye dayanırsa... ...çok ağır olur o etnisite için... ...İslam medeniyetinin... ...batsızlığı... ...son modernite zamanında... ...bu itibatın kopmuş olması... ...şimdi bakın moderniteye... ...batı uygarlığına... Üç, dört ana etnisiteye dayanır. Slav, Latin, Fransızlar, İtalyanlar, Cermen ve Anglo-Sakson. Bunların hepsinin katkısı vardır. Ve altta geniş ve sağlam bir temel tabakası ortaya çıkar. Almanya'da yaşayan Müslüman Türklerin de öyle bir zihin yapısına erişmesi lazım ki biz burada varız ve biz burada agresif değiliz. Kendi haklarımızı biliyoruz. Alman toplumunun içerisinde... Uyumlu bir varlığız, böyle bir düşünce yapısının oluşması gerekiyor. İşte biraz evvel bahsettiğiniz mehrum topçu, Batı mesela Blondel'in vefatına kadar Murs Blondel'e mektuplaşıyorlar. Louis Massillon'la dost oluyorlar. Yani onlarla ahbaplığı sürüyor. Blondel, hareket felsefesinin kurucusu. Ee, ...bu adam işte Fransızdır... ...şudur budur diye üzerini çizmiyor. Niye? Çünkü onda da bir hikmet var. Onu görüyorum. Mesela Paskal'dan... ...hoca çok bahsederdi. Bergson'dan çok bahsederdi. Hakkında kitabı da var yani. yani, yani dolayısıyla... ...bizim birazcık daha... ...genel bir gözle hayata... ...bakmamız lazım. Yani Türk'ün... ...Türk'ten başka dostu yoktur gibi... ...bir zaman için belki geçerli olmuş... ...belki geçerli olmuş sloganları artık terk etmemiz lazım. Hele dünyana, dünyaya açıldığımız şu dönemde bunu çok daha dikkatle masaya yatırıp çok daha dikkatle söylememiz gerekiyor. Netice-i kelam. Ee, sözü burada e, bir noktaya bağlarsak. Şimdi e, malumunuz e, Müslümanlar hayata şöyle bakıyorlar. Bütün insanlar Cenab-ı Allah'ın kuludur. O yaratmıştır. O insanın bunu bilmesi veya bilmemesi Müslüman'a alakadar etmiyor. Müslüman bütün insanlara buna her türlü insan dahil hani zahiren çok kötü yani dinen <gülüyor> zahire baktığımız zaman dinen çok kötü dediğimiz insanların da dahil hepsi Cenab-ı Allah'ın kuludur. O yaratmıştır. Ee, Cenab-ı Allah bütün insanları kendi peygamberini ile pe e tebliğ buyurduğu hak ve hakikate davet eder. Bir kısım insanlar icabet etmiştir. Bunlara ümmeti icabet diyoruz. Bir kısım insanlar henüz daha icabet etmemişti. Bunlara da ümmeti davet diyoruz. Bir Müslümanın vazifesi, ümmeti davetten bir insana acaba icabet ümmetine katabilir miyizdir? Mevrum Hoca ve diğerleri hadiseye böyle baktılar. Mesela Nurettin Bey'in bize söylediği çok mühim bir söz var. İnsanlarla konuşacaksınız. Bu, e, bu söz, mesela bahsedeceğim söz, 50 60 yılların Türkiye'si için. Onlara hiç Allah'tan, peygamberden bahsetmeyeceksiniz. Çünkü şey çekiyor. O dönemler öyleydi. E, tepki hasıl oluyor. Ama her söylediğiniz söz doğru olacak, hak olacak ve o ilahi hitabın sizin dilinizden onlara tebliğ olacak. Bu çok enteresan evet. bir şeydi yani. Ve siz belki sözünüzden çok Efalinizle, hareketlerinizde örnek olacaksınız. Ben aynı e, mealde e, bir e, nasihatı, bir şeyi, e, uyarıyı bir başka hazretten de dinledim. Bir büyük nakşi büyüğünde de dinledim. Bir müridim diyordu hazret, e, uymayan bir iş yapsa ben onun için dua ederim ve hareketin doğrusunu yaparım ben sordum efendim dedim, söylemez misiniz müride göre değişir dedi Söylersem bazısına ağır gelir nefsi emmanesine dokunur onun için söylemem bazısını azın beşer söylerim bir başka hazret de diyordu ki ben öleyim mi ya ben öleyim mi söylemeyince Yunus Tan diyordu e, o daha biraz e, şey, ötekisi, celalli ötekisi profesör daha dikkatli Ulan, ya ben öleyim mi söylemeyince diyordu yani peki dedim yapmazsa bir daha güzelini yaparım bir daha güzelini yaparım ve onun için dua ederim o da ki cenab Allah dualarımı müstecap kılar o Hazretin kalp gözünü bir an için açar güzelini görür aa ben niye yapmıyorum bu güzeli der insandır bu diyordu hocam o tarz bir değişim çok daha tesirli bir değişim değil mi? yani ve uzun ömürlü olacak e, hayat boyu kalıcı hale gelecek bir değişim yani insanın fiilleriyle eylemleriyle güzel örneklik teşkil etmesi, kendini sevdirerek o fiilleri sevdirmesi e, ve o fiilleri sevdirerek de daha yüce olanı sevdirmesi e, çok daha kalıcı bir değişim yaratır. Çünkü insan kendisine söylenen şeye karşı daha defansif oluyor, savunmacı oluyor. Değil mi? E, hepimiz kendimize taraf varlıklarız. İnsanda en çok olan taraf girdik kendimize olan kendimiz taraf girdiğimiz. Yani psikolojide bununla ilgili sayısız çalışma var. Ne diyorlar? Kısa yollardan bahsediyorlar. Mesela bu kısa yollar, mental kısa yollardan, zihinsel kısa yollardan. insan mesela... Short, short circuit yani. Evet, Bir anda evet. hem benim oluyor değil mi? Tabii. Nasıl oluyor? Yani hepimiz Çok kendimizi öyle. olduğumuzdan daha akıllı zannediyoruz. Olduğumuzdan daha yakışıklı zannediyoruz. <gülüyor> ne güzel. Yani hep... E, ...kendi benliğimizle ilgili algılarımız pozitif. Pozitif değil mi? Fakat e, bazıları da buna pozitif yanılsama diyor. Aa. Bu yanılsamalar hayata tutunmamızı sağlıyor. E, mesela insanları çoğu zaman birbirlerinin hakkında konuşurken görürsünüz. E, orada adam yani konuşan kişi aslında kötü bir fiil yapıyor. Fakat bir yandan da kendini rahatlatıyor. Değil mi? Ben ondan daha iyiyim. Daha iyiyim. O bak şu şu kusurlara sahip filan gibi. Ee, böyle böyle işte insan hayatın içinde kendine tutunacak, devam edecek bir şey yaratıyor, bir evet. imkan yaratıyor. Ama e, hep bu yanılsamalara kanar isek, hep kendimizi dev aynasında gösteren aynalara e, bakar isek... ...kendimizle yüzleşme ve kendi nakısalarımızı, kusurlarımızı... göster ee, ...onlarla yüzleşip onları giderme imkanından da mahrum kalıyoruz. Bana öyle geliyor ki... Çok doğru. ...büyük adamlar... ...büyüklük taslamayan adamlar bir defa. Evet. Yani evet. büyük davaları olan adamlar... ...ama o büyük davaları... E, davaları kendi nefislerini, şahsiyetlerini bayrak yapmayan adamlar... ...kendi nefislerini, şahsiyetlerini geri çekmişler. Çok doğru. Onların sözünde e, Allah vardır, Hazreti Resul vardır... E, ...ama kendileri çok azdır, kendi benlikleri çok azdır. Evet. Mesela rahmetli Fethi Bey'in hayatına baktığımız zaman da... ...öyle bir şey görüyoruz. Kendi evet. nefsini hep geri çekiyor. Evet. Hatta o dereceye geri çekiyor ki o hiç yazmıyor bile evet. yani. Yazsa yazar yani. Müteşehs yazar, müteşehs. Bir yazar. kez konuşmuş, hala o, e, kaç sene geçmiş aradan okuyoruz. Yani müthiş okuduğumuz zaman da sarsılarak okuyoruz. Tabii, yani tabii. o dostluk üzerine adlı sayesine. Ben mesela düşünüyorum Hı. Kemal Beycim, yani e, kitaplarını okuduğum sohbetlerinde bulundum bu insanların nedir diyorum yani beni hala etkileyen bu ileri yaşımda. Kavillerle fiillerinin uyuşmasıdır. Hmm. Yani hareketi görüyorsunuz, davranışı görüyorsunuz ve diyorsunuz ki ha o sizin ruhunuzda bir iz bırakıyor. Okuduğunuz tabii ki zihninizde kalıyor ama esas itibariyle hareketteki eylemdeki e, hassasiyet, eylemdeki fazilettir ortaya ortaya çıkan. Yaşama şiirini ortaya Aa, koymuş ne insanlar. Güzel bir tabir. Ee, yani merhum Mehmet Akif Ersoy'da da e, İstiklal Şairimiz'de de o var. Onunla ilgili öyle e, kıssalar anlatılır işte. Karlı bir günde dokuz saat yürüyerek Eyübe eşrefedibi ziyarete gelişi veya efendim yağmurlu bir günde, boranlı bir günde e, saatlerce yağmur altında yürüyerek işte dostu Fatih Gökmen'i görmeye gelişi. <gülüyor> ee, niçin geldin yani bu havada yola çıkılır mı diyene söz çok mübarektir diyor. Evet. Söz ağızdan çıktıysa ancak ölüm veya ona musavi bir hadiseyle ancak e, iptal edilebilir. E, tutulmayabilir. Vaat, vaat. vaat. Tabii ya. Evet. Kavil. Kavil. Evet. Bu, bu böyle yani bunlarda e, insanı çok etkiliyor. Ve ruhta onun izi kalıyor. Yani güzel hareket Biraz evvel bahsettiniz o tabir de çok güzel ne imtisal insanlar. Bu eylemleriyle varlar bunlar. Tabi bu elimin arkasında ciddi bir ruhi ve zihni birikim var. Bir fazilet birikimi var. O hareket olarak ortaya çıktığında görüyorsunuz tamam diyorsunuz. Yani yoksa herkes güzel söz söyleyebilir, kabiliyeti vardır. Ama hayatı o güzel sözü desteklemiyorsa o güzel söz olarak kalır. Böyle insanlar da var yani. Bunlar kendilerini de ifade ediyorlar. Ee, mesela işte e, e, Atikvalide'den inerken oruçsuz ve neşesiz diyor. Orucu seviyor ama oruçsuz. Bunlar öyle değil. Bunların vurucu gücü oruçlu ve neşeli olmalarından ve bunu deklare etmemelerinden kaynaklanıyor. Yani küçücük yaşıyorlar. Çok mütevazı şartlarda yaşıyorlar. Ama o mütevazı şartlar bunları çok Etkili kılıyor eylemlerini, bakışlarını, sözlerini, kelimelerini. Genel akış, biraz evvel sözünü etmeye çalıştım. Hani mainstream dedikleri hayatın genel akış içinde zaman zaman de kalabiliyorlar. İnsanlar gülüyorlar. Ama üzerinden zaman geçtikten sonra hakikat güneşi pırıl pırıl parlıyor. Çünkü o köpük gidiyor bir zaman sonra. Çok kolay. ...gündelik yaşıyor insanlar ...hele şu zamanda... ...belki anlık yaşıyor yani... ...o gidiyor ondan sonra... E, hepimizin bakacağı bir kutup yıldızı lazım... ...hakikat güneşi lazım... ...işte o sözlerinde... ...o sözlerde o var... ...onu görüyoruz... ...mesela hatırlıyorum... E, ...belki burada da bahsettim... ...bir Muhittin Bey vardı... ...Muhittin Abi derdik biz... ...o yıllarda... ...heyecanlı bir insan... E, ...müdekkik bir insan... Mehrum Topçu'ya dedi ki ben Akif'in hiç naşık olmamış bir şiirini buldum dedi. Hepimiz bekliyoruz ki aferin, aferin Muhittin diyecek. Şimdi kriter çok enteresan. Muhittin'cim dedi o, şiire, o şiirin Akif'in olduğuna en son sen inanacaksın dedi. Öyle takip edeceksin ki dedi öyle takip edeceksin ki en son ona, onun, o şiirin Akif'in olduğuna sen inanacaksın. Bu bana sorarsanız çok ciddi bir ilmi kriterdir duygusal kriterler ayrı ilmi kriter söylüyor adam size e ben bunu bekmeseden 25 yaşındayken dinledim bu hadiseyi üzerinde 50 küsur sene geçti hala pırıl pırıl zihnimde duruyor bu bir eylem bir kriter söylüyor insan size yani o çabayı o çileyi göze alacaksanız bu zihni bir şey bir de ruhi mistik çileler var o çok önemli bir hadise o çok daha bundan ileri ...düşünsel çileler var... ...tefekkür çilesi var... ...çok daha ileri... ...böyle kılı kırk yaran hassas... E ...bu enerjiyi... ...bu gayrette, bu sabrı kim veriyor... ...tabii ki iltica ettikleri cenab Allah veriyor yani... ...yine burada da söyleyeyim... ...bir daha söyleyeyim... ...yeğenim sünnet olmuştu... ...biz de Çengelköy'nde yazdıktayız... ...bir ikindi sonrası... ...birkaç gün sonra zaten hoca yalnız gezmeyi severdi... ...geldi... ...ziyaret etti... ...peder vefat etmiş yani... ...bizi sayıp geliyor... Hocasının ailesi. Ben o zaman herhalde 20'li yaşların ortalarındayım. Hı hı. O da belki ellili 60'lı yaşlarda. Tam hatırlamıyorum. Oturduk. Bir ay müsaade bana beş dakika dedi. Gitti. C civardaki mescide namaz kıldı geldi. Hiç şey yapmaz yani. Mestur yaşar. Çay içiyoruz. Karşıda sonbahar. Ortaki üzerinden bulutlar ve güneş. Yahu dedi, insan burada şair olur Yahudi dedi yani. Tabiata bakıyor. Evet. Bir arkadaşım var. E, İstanbul Lisesi'nden talebesi olmuş hocanın e, Kemaliye'li. Hoca da yazları giderdi Kemaliye'ye. Bir su başında otururmuş. Anlatıyor arkadaş. Oradaki hemşeriler derlermiş hocaya dokunmayın. Suyu diyor. İki saat tefekkür ediyor. Su akıyor. Anadolu, Kemaliye. O zaman ücra bir Anadolu. Trenle gidiliyor. Şimdi bu uçak da her şeyi değiştirdi. Ölçekleri değiştirdi. Hani güzel bir fıkradır bu da söyleyelim. Bir de e, biraz latife vesile olur. Pekin'den Şangay'a tren yapmışlar. Çinli diyor, diyorlar ki trene evin Ben diyor Pekin'den Şangay'a 30 günde gidiyordum. Şimdi dediler bir günde gideceksin diyorlar. Ben 29 günde yapacağım diyor Çinli. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> bu da yani hayatın temposu da acayip bir şey yani. Onlar onu yakalamışlardı. Hı hı. Tefekkür ediyor orada. Tabiatta konuşuyor, tabiata bakıyor. Baktığı tabiatta hilkati görüyor. Sunun esprisini hı hı. esrarına dalmaya çalışıyor yani. Şimdi böyle bir şey yapsa birisi meczup diye evet. kovalarlar. İşte bir ben onu söylemeye evet. çalıştım. Yani Aykırı, naif filan dedi. Ben, siz daha net söylediniz. Evet, mektup diye. Ama işte ben mesela insanlara, ben onlardan öğrendim. Mahir Bey'den, Merhum Topçuk'tan, Fethi Bey'den. Kendinize zaman ayırın. İnsanlarla çok ülfet etmeyin. Ki ben işte hocalıkla geçti hayatım hala devam ediyor. Hı hı. İnsanlarla çok ülfet etmeyin. Kendinize diri zaman ayırın. Yorgun zaman değil. Zihnin ve gönlün diri olduğu zamanlara ayırın. Yanlış kalmasını öğrenin. şeklinde. Ne kadar kıymetli tavsiyeler. Buna geri döneceğiz hocam. Bu önemli bir konu. Kendinize diri zaman ayırın konusu. Çünkü yorgun oluyorsun. Tabii tabii. Zihin de yoruluyor. Evet. Gönül de yoruluyor tabii. Orada bir şey çıkmaz o zamanlarda. Ben geçtiğimiz haftalarda eee Amerika Birleşik Devletleri'nde bizim mesleğimize ilgili önemli bir kongreye katıldım bir hafta boyunca. Orada e, bizim mesleğimizin üstadlarının bizlere tavsiyesi de bu oldu hocam. Hmm. Self care diyorlar. Kendini, Se Aa, kendinize ihtimam edin. Çünkü siz bakım veren bir mesleğin mensuplarısınız. İnsanların derdini dinliyorsunuz. Eğer siz kendi derdinizi dinlemezseniz, kendinize bakmazsanız, kendi ruhunuzu inkişaf ettirmezseniz bu mesleği iyi yapamazsınız ve tükenir kalırsınız, bitersiniz. Aa, çok hoş. Yani insanın kendine de ihtimam etmesi lazım. Kendimize ihtimam da e, hayatın işte örtülerinden bence sı e, sıyrılarak, evet. e, dağ dağısından o aşırı kalabalık Efendim gösterişli hallerinden ırrılarak kendi kendimize kaldığımız bir beni adem olarak beni adem olarak e, evet. bir ifani olarak Evet belki bir, <gülüyor> kenar, bir kenarda bak kaldığımız evet. e, Efendim e, kendimize doğru sorular sorduğumuz oynamak zorunda olmadığımız... olmadığım Evet ne güzel Evet, evet. E, ben mesela e, İnsanın dostları yanında rahatlamasını bundan kendimce izah ediyorum. Hı hı. Oynamak zorunda değil, kendini kasmak zorunda değil, kendini olduğundan daha farklı göstermek zorunda değil. Bir de insanlar bizlerden bir şey bekliyorlar değil mi? Gidiyorsunuz mesela toplantıya şuraya bir bir şey anlatıyorlar ya. Anlatmak istemiyorum canım ama isteksen anlatıyorsunuz yani. Oynamak böyle bir şey yani. E, yani. E... Yine orada belki daha böyle bir hararetli bir e, bilgi isteyen bir kitle var. Bir de böyle günlük hayatın içinde böyle mecburen karşılaşmak zorunda olduğunuz insanlar var. Evet. E, onların önünde de belli bir pozdan oturmanız lazım. Yani e, <gülüyor> tutup iki saat suya bakamazsınız. Bakamazsınız. O zaman Zaten insanlar sizi yadırgar. Kulağınıza ve gözünüze o kadar çok hayal geliyor ki siz konsantre olamıyorsunuz. Yani kopamıyorsunuz. Çok doğru söylediniz. Tabii onlar onların zamanında çok daha sakin ve sade bir hayat vardı yani. O önemli bir şeydi. Evet, demek ki büyük üstad diyor ki kendinize bakın yani Tabii. ihtimam edin diyor. Tabii. E, bunu bizim büyüklerimiz hep söylemişlerdi. Tabii şimdi siz bir ruh hekimisiniz, çok mühim bir şey. Ama her insan bir manada e, birilerine tedavi edecek, şifa verecek bir güce malik Tabii. olabildiği kadarıyla. Tabii ben bunu rahmetli valide de görmüştüm. Hı hı. Rahmetli valide ben çok yaşlı zannederdim. Hı hı. Meğer o kadar yaşlı değilmiş ama birçok genç hanım ona dertlerini anlatırlardı. Bu ümmiyetle o vakitlerde gelin kaynana ihtilafı. Hı hı. Onlar o teskin ederdi. Ben annemi o zaman çok yaşlı zannederdim. Meğer bir birikim olmuş arkasında. Kendi ailesinden gelen ve mevhum pederden gelen bir birikim. O söylüyormuş ve Söylediği sözler de etkili olurdu insanlar üzerinde. Genç hanımlar üzerinde, genç gelinler üzerinde. Ee, i̇şte terapist. Evet. Ee, evet. Yani ocaktan yetişme terapist. Oca, evet yani. O böyle bir söylemi vardı onun. O söylemde gün doğmadan neler doğar, bu da geçer, yahu türk bir şeydi. Bir kısa anlatır, bir hikaye anlatır, bir şey yapar. Kendi başından geçer veya duyduğu bir şey anlatır. İnsanlar rahatlardı böyle bir resim evet bu sizde anneciğinizden el almışsınız herhalde bana bazı <gülüyor> e, bazı dinleyicilerimiz yazıyorlar biz hocayı dinlerken rahatlıyoruz diyorlar galiba <gülüyor> evet. evet yani şimdi bununla ilgili bir şey anlatayım hocam bir arkadaşım var kalp damar cerrahı e, yıllar evvel e, öğrenciyken bize bir hikaye anlattı benim dedi e, babaannem sedef hastalığını e, tedavi eder. vardı öyle abi e, ...ocaktan Ocaklar yetişmedir derler, evet. dedi. Okurlar. Evet okur. E, bir şey yapar ona bir şey sürer. Evet vesaireydi. takım merhemlerle ...falan tedavi eder dedi. Gel zaman git zaman babaannem ...hakkın rahmetine kavuştu. Aradan bir, bir iki sene geçti. Bir tane Alman plakalı ...bir araba bizim evin önünde ...durdu. Burada bir e, Sedefçi ana ...varmış diye inmiş bizim Almancılar. E, ...baba demiş ki, bizim arkadaşın babası maalesef işte rahmet rahmana kavuştu... ...artık böyle bir şey yok... ...ya demiş sen onun oğlusun... ...sen de görmüşündür ondan, sen yap bize... ...bizim bir hastamız var... ...ya ben ondan el almadım, görmedim... ...yani gördüm ama yani... ...yapamam, yapamam, yapamam, evet... Yani. evet. Falan. ...böyle bir iddiam yok... ...yok sen yaparsın deyip onu oturtmuşlar... ...neyse o ritüelleri o annecinden gördüğü şekilde yapmış... Bir ay sonra dönüşte diyor dualar ederek <gülüyor> e, bize yine uğradılar. Tabii, Çünkü iyileşmişti ya. diyor. İyileşmiş, Bazen e, hocam e, babadan e, oğula anadan oğula geçiyor. Bu şifa Şaf vericilik. Şafi Esması tecelli ediyor. Şafi Esması ya, ya. tecelli ediyor. Evet, evet. Şimdi bir de. Rah, e, rahmetli mahir izin hatıralarından beni çok etkileyen e, bir o kısım o mahir ayrı bir da, o da ayrı, o ayrı bir, bir, der bir dünya ya. o hoca ayrı bir dünya o ayrı bir dünya evet. orada mesela Mehmet Akif e, şiir çalıştırıyor kendisini evet. de bir sürü insanı da e, evlere gidiyor bilabedel Allah rızası için. Ama zevk alıyor. Yetenekli gördüğü tabii, tabii. şeyleri. 20. defa mesela Sadi'nin Bostan'ını Gülistan'ını okutuyor. Evet. Yani e, hayat kendi hayatında 20. defa. Yani e, 20 tane talebeye baştan aşağı okutmuş mesela. Tabii. Ve e, talebe okurken bir yerde yanlış olursa artık ezberlemiş şurayı yanlış okudun tabii. falan diyor. Evet. ...bu da bana çok ilginç gelmiş hocam... Yani ...bugünün hızlı dünyasında... ...hızlının yavaşı yuttuğu... ...her anın ekonomik bir değere... ...tebdil ya, o, ya, edildiği evet, dünyada evet, ...hiç alakası yok yani... Evet, ...yani bir insanın gidip bir gence... ...klasik metinlerden birisini... ...saatler boyunca okutması... ...o ayrı bir haz yani... ...o, evet. o hazı Allah tattırırsa... ...bugün de olur o haz... Ee, ...bu mümkün ben bunu... ...bir tecrübe biliyorum... Gene rahmetli Bahir Bey'den bir anekdot Kendi anlattıydı Üstadım Ferit Bey'le dedi Divan şiiri okuyoruz ee, Yazma Bazı yerler okunmuyor silinmiş Yazmadan okuyorlar hı hı. De. Ben dedi orayı şey yapıyorum Uydu ama devizin Tamam dedi manada tamam Fakat kurt dedi Ferit Bey Uydurma uydurma uydurma diyormuş oraya. Orası öyle değil <gülüyor> Çok, hoca çok espriliydi yani mahir hoca o, o, Nükte, nükte yani e, ayrı bir o o ayrı bir dünya yani o işte Osmanlı'nın son dönemi o yani e, zevk renk hayat istikamet büyük bir estetik dünya içinde istikamet veriyordu o bize kuru değil muhteşem bir dünya az dünyası Bedensel hazları tabii tadıyorsunuz, gençsiniz yani o fizyolojik olarak o hazları biliyorsunuz. Hoca o insanlara, bizlere, onun çok daha üstünde, çok daha kuşatıcı, varlığı kuşatıcı bir başka haz dünyasını açıyordu, estetik bir dünya. Ve hayran oluyorsunuz o estetik dünya. Mesela Merhum Topçada da vardı, Fethi Ağabey'de de başka bir dünya. Ama hocanınki Osmanlı dünyası. Işıl ışıl bir dünya açıyoruz size yani. Edebiyatla, şiirle, kelamla, sözle ve latifeyle. Şaka değil, espri değil, nükte ve latifeyle bir dünya açıyor size hocam. Oteşem yani. Ee, böyle bir adam. Burada yine bahsettim, yine söyleyeyim. İşte hastaneye gittik, hı hı. rahatsızlanmış. Ee, paşa bahçe sosyal sigortalarda. Bir koğuşa koymuşlar. Ben üzüldüm, üzüldüğümü anladı. Tabii onlar semadan anlıyorlar ne olduğunu merak etme dedim ben buradan eşkal hayatı seyrediyorum dedi globa yukarıdan aşağı büyük küre beyaz o camdan dışarısı görünüyor insandan şişman otobüsler ince olsun bak dedi oradan görünüyor dedi yani hiç gülmez misin hakikaten <gülüyor> komik de bir şey yani <gülüyor> evet. rahatlatıyor sizi kendi de rahatlıyor yani diyor ki size senin gözün hayata bakma diyor, benim gözümle bak diyor hayata... Onu söylüyor yani. Evet, yani bir e, tabi günümüzde e, bizi şaşırtan şeylerden bir tanesi de e, menfaat ilişkileriyle çok kirlenmiş bir dünyada yaşıyoruz biz. E, e ne yapalım? Bu böyle bir, bu da bir kadermiş aziz yani. Yani bu çağ da böyle. Yani her şeyin ekonomik fayda ekseni düşünüldüğü, büyük sözlerin çok havada uçuştuğu fakat büyük yaşayışların eser miktarda görüldüğü dönemler. Evet. Yani yaşayışlarıyla gözümüzü kamaştıran insanlar bunlar. Evet. Sadelikleriyle. Evet. Ve hatıralarıyla. İstinalarıyla. İstina ve evet. hatıralarıyla. Bakın evet. yani hı hı. Fethi 77'dir. Ee, Mayr'de 74. E, Mevhum Topçu 75 senesi vefat ettiler. 40 seneyi geçti ikisi. Fethi 40. senesi. Ben soruyorum kendime nedir diyorum hala yani. Niye hala onları konuşuyoruz değil mi? Yani? Hatırladığım Tabii. zaman göz pınarlarım yaşarıyor. Niye? Diyor, hala istinâlarıyla, muhabbetleriyle, sizi kucaklamalarıyla, size bir yer açmalarıyla hayatlarında ve o büyük bir estetik dünya, farklı estetik dünyalar, farklı duygusal dünyalar, ama orada siz varsınız o, size o dünyayı, o dünyanın kapısını size araladı, buyurun dedi böyle bir dünya var dedi. Yoksa ben işte belli bir aileden gelmişim, aileler çok renkli. ...belli bir eğitim almışım Teknik üniversite ...fevkalade güzel, rasyonel bir eğitim... ...hiçbir itirazım yok... ...ama bunlar farklı bir şey söylüyor size... ...hayat ne o ne o ne o diyor yani... ...çok daha üstte bir şey var diyor... ...sadece o kapıyı açıyor... ...buradan buyurun diyor yani... ...kelamla, aksiyonla, sözle... ...güzel ahlakla... ...ve buyurduğunuz ki... ...üzerinde çok duruyorum... ...şu anda... E, istina çok öne çıkan elgani ismi çok öne çıkan bir esma. Neden? Çünkü kapitalist düzen tüketim üzerine kurulu bir düzen. Ve size şunu empoze ediyor. Tüketmezseniz yoksunuz diyor. Ama beni var eden eğer Cenab-ı Allah'sa onun var olmasıyla etmesiyle var olurum. Onun gel demesiyle giderim. Ben tüketimde var olmam. E, çevre böyle. Bu insanlar müstani kaldılar. Ee, her şeye, dünyevi olana. Tabii ki dünyadan talepleri oldu. Gerektiği, gerektiği kadar aldılar. Ama o dünyanın esiri olmadılar. Evet. Kesinlikle olmadılar. Yani dünya tarafından, dünyaya sahip oldular ama dünya tarafından sahip olunmadılar. Olmadılar. Gerektiği kadar aldılar. Kısmetlerle Ve ondan çok mutlu, hiçbir şikayet etmediler. Hep aklıma geliyor. Geçenlerde de söyledim. Ee, Hazreti Niyazi dünyaya geldim gitmeye ile an diyor ediyor yani. Tabi Hiç unutmadılar gitmeye geldiklerini Bu dünyaya gitmeye ve Hep güzellik seyrettiler hüsn seyrettiler Ve onu Etrafında bulunan insanlara e, Aktardılar Söylediler tebliğ ettiler Sözlerinden çok kendi yaşayışlarıyla. Işler, Mevrim Hoca Mahir Bey'den Bahsediyorum çok güzel giyinirdi Sonra öğrendik ki bir takım elbise eskimeden meden tasadık ediyor, yenisini yaptırıyor niye imkanım var diyor, maaşım var. Ben yani niye tasadık ediyorum diyor yani ama sonra öğreniyoruz. Hep zarif giyiniyor, fedai bile öyleydi, dikkat ederdi. Ben topçu daha sade giyinirdi ve ve sonra öğreniyoruz. Bunlar çok mühim yani. Kendi hayatında bilmiyoruz biz bunları. Bu resim e, mavi yaşadılar, hakkı söylediler, güzel bir dünya, güzel bir hayat tasvir ettiler. Yani hüsnü mutlak cenab Allah, saniye hakiki. Onun e, mutlak hüsnünden kendi paylarına düşen her neyse onu tasadduk ettiler, kendilerine saklamadılar. Zaten bu e, ilim ve hikmet ve muhabbet saklanmaz. Saklayamazsınız. Hmm. İlim, hikmet ve, ve muhabbet. muhabbet bunu saklayamaz. Parayı Hı -hı. saklarsınız. Hı -hı. Ama ilim, hikmet ve muhabbet saklanmaz. O sizden intişar eder. Evet. Onlar da işte o intişarı bir hakkın yaptılar yani. Hala onların o grubun Işıklarıyla devam ediyoruz, onların sözlerini söylemeye çalışıyoruz insanlara istina müstaniy kaldılar hayattan çok şey detay var da ben hepsini söylememize gerek yok bir an için mesela kriter şuydu ne size bağlı gönlünüzden ne kopuyorsa nereye kadar gidiyorsa mesela bir dedi ki 50 cebine at o zaman bozuk para vardı şimdi de var. E, paraları saymadan bir fakire ver derdi yani mesela bana söylediği bir söz bu yani hmm. verdim ama ben elim baktı 1 lira mı 25 kuruş mu diye yani da bu da bir realite yani evet. alıştırıyor sizi vermeyi alıştırıyor vermeye yani. alıştırıyor ee, rahmetli Feti Bey e, gençlere sorarmış, sorarmış ya hiç aşık oldun evet. aşka e, yani kalbin ee, ...yükselişlerine davet ediyor evet, gençleri. Evet, evet. Rahmetli Fethi Bey'de de... E, ...hep... ...böyle bir... Evet. E, ...memleketle kendi kaderini... ...özleşleştirme ve memleketin... ...değer e, ifade edebilecek... ...her türlü gencini meşrebine... ...bakmaksızın evet. bir maden... ...işçisi gibi evet. cevherini... ...yakalayıp onun... E, ...öne çıkarma... E, ...sonuçta e, onun... E, ...memlekete faydalı olacağını düşünerek medeniyete faydalı olacağını evet. düşünerek evet. E, o cevheri işleme evet. durumu var. Bir insan işçisi. Hepsi aslında insan hepsi işçisi. Öyle. evet, hepsi. Evet. Öyle görülendikmişler. Evet. Ve o görevde bir farklı renklerde, farklı mizaçlarda, farklı esprilerde, farklı yollarda ama hepsi aynen... İslam medeniyetine bu çağa hitap edecek insan yetiştirebilir miyiz? Sıkıntı buydu yani. Bu çağ bu zamanın içinde... Evet. Ona çok ehemmiyet verirlerdi. Bu zamana söz söyleyecek insan yetiştirebilir miyiz? E, Görevlerini elhamdülillah yani yaptılar e, diye düşünüyorum. Evet. Allah hepsine rahmet eylesin. Rahmet eylesin evet. ee, ve bizleri de istina makamına e, kabul buyursun diye <gülüyor> i̇nşallah. inşallah böyle bir duayla bitirelim. Evet, evet, evet. Ee, hocam gönlünüze sağlık, ee, kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da Gönül Sadası programını dinlediniz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.